Herkese merhabalar. İstanbul kazan biz kepçe programındasınız. 94.9 Açık Radyoda ben Özlem Altınkaya, Genel Murat Hoca ile birlikte geçen hafta bıraktığımız yollar konusu üzerinden bu hafta devam ediyoruz. Yokuşlar, ee, caddeler, Evet, yol. Geçen hafta sırtlar, yokuşlar, ee, bulvarlar. Evet. Basit yani indirgenmiş değil ama biraz sadeleştirilmiş bir formül kurmaya çalışmıştık bu İstanbul'un çok karmaşık görünen so sokak ağını açıklamakta değil mi bunların böyle bir şey bir kayık hmm. e, evet. modelimiz olarak, vardı bu, bizim geçen evet. hafta hocam ters çevrilmiş bir kayık hmm. ee, bunun sırtı e, İstiklal Caddesi gibi bizim e, e, düz kısmı ana omurgalarımızı oluşturuyordu. Ve de kayığın e, omurga, e, şey posta dedikleri yani e, omurgayı şeye bağlayan hani e, şeyleri de bizim yokuşlarımız evet. oluyor. Yani kayığı e, kayığın küpeştesini omurgaya bağlayan e, yollarda yani kayığı iki taraflı yatan yollarda bizim yokuşlarımız oluyor. Bu yokuşların aslında çok önemli olduğunu, İstanbul'da çok kullanıldığını çünkü boyutlarının e, hiçbir zaman ...fazla uzun tutulmadığını, insan ölçeğinde e, e, altyapılar olduğunu konuşmuştuk. Şimdi tabii yokuş, sokak dediğimiz zaman da toplumsallıktan başlıyoruz. Evet, evet. Yani toplumsallık aslında parsellerde, alanlarda değil... ...alanları birbirine bağlayan bu dolaşım mekanlarında kamusal alanlarda oluyor. O yüzden de İstanbul'u anlamak için aynı zamanda bu sokaklar üzerindeki toplumsallığı... Evet. Bu toplum şimdi, sağlık neden bazı yerlerde daha e, yoğun ne, evet. ne biçimler alıyor şimdi bunu herhalde hiç kimse e, Servet Muhtar Alustan daha iyi anlatamaz şimdi burada e, üstadın yazılarına bakalım ve oradan evet. mesela bize Beyoğlu'nun Tarlabaşı konusundaki e, neler yazmış bakalım evet. biraz onları okuyalım. Önce şunu söylemek isteyeyim yani daha önceki programlarda vapurlardan bahsettik köprülerden bahsettik. Sermet Muhtaralus'un e, kitabında bunlar gerçekten birer e, şey bölüm halinde. E, sokaklarla ilgili böyle birebir caddelerle ilgili bölüm yok. Ama kitabın ana bölümlerinin başlıklarına baktığımızda bir takım akslardan bahsediyor. Yani bizi e, bu akslar üzerinde dolaştırarak bu işte e, Galata e, Tophane ondan sonra şey, Tünelden Galata'ya evet, e, böyle aslında bu kitabın altında da ...böyle bir şey var, e, aksalarla alakalı olduğunu düşündüğümüz bizim bir şey, e, mantıksal çerçeve var. Onun dışında e, bugün yapacağımız şey bizim e, metinlerin içerisinde bahsettiği... Ayıkladı, şeyleri evet, ...ayıkladığımız, kendi ellerimizle e, cımbızla çekip çıkarttığımız ee, pasajlar var. Sokak peyzajları. Evet, sokak streetscapes. peyzajları, streetscapes, evet. E, sert peyzajlar evet. E, belki diyebiliriz ve bunun da sizin söylediğiniz gibi en güzel yanı bu sokak ağının nasıl bir toplumsallık doğurduğunu bize en büyük şeyle inciliğiyle anlatması yani metne geçmeden önce belki şunu söyleyelim i̇ki, iki türlü okunabiliyor bazen sokağın anlatırken sokağın etrafındaki binaların onların yeni inşa edildiğini eskiden buraların boş olduğunu filan anlatıyor Bazen de sokağa bir kelimeyle bahsettikten sonra orta geçen bir olayı, bir şey anlatıyor. Bir karakolu anlatıyor. Karakolun polislerine daha geçiyor. Yani sonunda insan yaşamıyla, yani kentinin yaşamıyla mekanı, mekanla da İnsan yaşamını bir araya getiren bence zamanına göre çok çok e, duyarlı bir metin hazırlamış. Biz de bu programı baştan sona kadar Servet Muhtar Alus'un izinde sürmeye çalışıyoruz. <gülüyor> e, şimdi belki bu Beyoğlu civarında nerelerden bahsediyor bu? Evet. E, bununla e, başlayabiliriz. Evet. E, mesela cadde Kebir ve Tarla Başı civarı ile ilgili e, şeyleri var, paragrafları var. Buradan ben e, birkaç tanesini okumak istiyorum. Diyor ki Vaktiyle yalnız bey Rumlarıyla tatlı su yani levantenlerden bahsediyor, e, yiyecek yeri olan balık pazarında bugün elleri ip torbalı, orta tabakadan bayanlar ve baylarla peşleri uşaklı, hamallı, otomobilli zatlar gırda. Bir Türk kadının buraya girmesi, hatta caddi kebirden şaşırıp yana sapması ne mümkün? Evi Bursa sokağında olan zamanın lokmanı Zambako Paşa'ya, Asmalı Mescid'deki cilt hekimi Düring Paşa'ya gideceklerim bile o, o kadarcık yer için mutlaka bir arabaya binmeleri şart. Hamalcıbaşı, kalyoncu kulluğu, tarlabaşı şimdi adeta birer şehrah yani yol olmuşlardır. Evvel, evvelce hava karardı mı sayılabilecek kadar insan geçen, yatsıdan sonra birkaç bilinen sokağına ancak tek tük kişi dalan, ...açık bir tütüncüsü bulunmayan... ...Tarlabaşı Caddesi... ...şimdi sabahlara kadar ceyir ceyir işliyor. Evet. Yani bu aslında... ...1930'larda yazılan bir metin. Evet. 30'larda 1900'lerin başına anımsıyor. Eski durumuyla evet. bugünkünü karşılaşıyor. 30'larda da... ...hem bir zenginleşme olmuş... ...hem modernleşme olmuş... ...hem de bir e, toplumsal değişim olmuş. Yani nüfus azalmış, yeni insanlar gelmeye başlamış. Onlar Onlara bence... ...bak sokak üzerinden bir küçük... Ee, toplumsal evet, yani son... evvel ile karşılaştırmada bir toplumsal tarih anlatısı evet. var burada. Devam edelim. başının son yüzyıl içerisinde <gülüyor> son derece çizgisel olmayan bir <gülüyor> şey geçirdiğini, evet, yani. tarihi e, olduğunu. E, devam edelim peki o zaman. Mesela imam veya saksı sokağında oturuyorsun. Gece yarısını geçmiş, sigaranda tükenmiş ve tiryakilerdensin. Parmak kadar beslemeye yahut bıngıl bıngıl hizmetçiye dayı içeriği İki dakikacığın içinde aldır bir paket tiryaki, yani sigarayı. Hmm. Beyoğlu'na kancayı takan yalnız Espak devrin hünkârı, onun da Beşiktaşlı muhafızı, zaptiye nazırı ve işgüzel hafiyeleri değildi. Karısını, baldızını, kızını hatta kaynanasını köprünün bu başına adım attırmamaya, nikahına hem de üç kere şart etmişleri bilirim. Evet, yani bu tabii birazcık da e, şimdi mekanın üçüncü... ...boyutuna da geldik. Mekan mekan bu. Fiziksel evet. mekan. Bir toplumsal mesela. Bu da şimdi... E, ...namusla ilgili... ...toplumsal cinsiyetle ilgili boy, boyutunu evet, şey yapıyor. Belki yani, sokağın kamusal boyutu ilgili yani, değil kamu mi? Kamu alanını. Yani şimdi bu durumda... ...kontrol edilemeyen bir taraf olduğunu söylüyor. O yüzden bizim ailenin kızları... Kanı, ...hanımları... ...hatta kayınvaliden bile şeye... E, ...beyol be yakasına... ...geçemez diye e, şey. Bu da tabii aslında... E, Böyle midir? Değil midir? Bunun bu kadar sert olması mümkün değil. Bu biraz şehir efsanesi büyük evet. ölçüde ama bir taraftan da her şey efsane gibi. Bunu da ima ettiği bir şey var. Aynı zamanda Beyoğlu tarafıyla karşı tarafın yaşam tarzları arasındaki evet. kontrasta işaret ee, Ayrıca edin. son derece cinsiyet olarak da bu kamusal alanların e, zaman zaman bölündüğünü e, zaman Neden? zaman bunların içerisinde bir takım değil mi? Evet. E, geçişler... yani toplumsal cinsiyetinde evet. en az fiziksel ee, bariyerler kadar, yokuşlar evet. kadar, meyiller kadar ayırt edici evet, olabilecek. Ve bunların yani. sokak üzerinden bir evet. e, şey olduğunu, yansıması olduğunu değil mi? E, peki devam ediyoruz. Şimdi bizi e, İngiliz Elçiliği binasının e, evet. civarlarında gezdiriyor Sermet Mustafa. Burası olur. Hamalbaşı denen yerdir. Galatasaray'ın hemen biraz arka tarafı. Bakın burayı nasıl anlatacağım? Evet diyor ki İngiliz Elçiliği binasının arkasındaki caddeye de derli toplu ...herkeseye elverişli apartmanlar yapılmıştır. Şimdi yeni, yeni bu. Evet, o, o zamanın Hı -hı. yenisi. O vakitler hava karardı mı... ...Aynalı Çeşme ve Emin Camisi'ne... ...ya da Hasan Çelebi Mescidi... E, ...ne doğru açılmak da hayli korkuluydu. Yani caddeden uzaklaşılamıyordu demek için. Evet. Bıçkınların, kaldırım kabadayılarının yeri. Darbeyoğlu sıfır numara vapurdumanı fesi takıp... Sırt, e, sırtta kartal kanat, ceket, yumurta ö, e, ökçeliş, pıtıklarıyla pavurya pavurya geçenler arasında zom olmuşlardan birinin de çattığı, verdiği olurdu. Benim mi dikiz geçiyorsun, beğenmedin mi olan. Demin bahsettiğimiz çakanoz ve maltızların bir basamak daha aşağısı tatavlalı, papaz köprülü, palikaryalarda eksik değil. Etraf karanlık ve tenha ise... Sen yalnız onlar da üç beş kişi ise gene altı, altı okku olmak haritada yazılı. Evet bu biraz tekinsizliği anlatıyor. Yani evet. şeyin yüzyıl e, başında İstiklal Caddesi'nin üzerindeki peyzajla e, hemen ona bitişik Burada olan... Burada bahsettiği e, İngiliz açılı Binası'nın arkasındaki cadde dediği İstiklal tarafı mı? Hayır tarla, öbür taraf evet, tarlabaşı tar tarla tarla Yani evet. caddenin üzerindeki hayat... Başka bir şey. Evet. Ama oradan iki taraftan doğru uzatıldı, uzaklaştırdığımız zaman, e, o meyilleri aşağı doğru indiğimiz, i̇ndiğimiz zaman, dolap, zaman. dolapları evet. tarafına, e, işte Tatavla tarafına, e, o bahsettiği Tatavlalıların olduğu şeyler. bu Buraya geldiğimiz zaman e, bambaşka bir toplumsal e, profille karşılaşıyoruz. Oranın yaşanan, e, oranın müdavimleri, oranın ikamet eden halkı caddenin üzerinde gördüğün insanlardan değil. O şık, şıklar aslında caddenin Hı. üzerinde çok dar bir yere sıkışmış vaziyettiler. Şimdi biz bunu e, izin verirsen şeyde e, İstanbul'un bu e, Şark Yıllıkları kitabındaki sokaklarda kimler oturuyordu diye baktığımızda bunu açıkça gördük. Yani cadde üzerinde çok yüksek bir toplumsal profil var. Yani burada işte ...beyaz yakalılar, meslek sahipleri... Ee, ...nasıl diyelim... ...gelir düzeyi yüksekler, diplomatikler filan... ...yani böyle Avrupa... Ee, ...ülkelerinin yurttaşı olanlar... ...yani caddenin üzerinde bir... ...krem de la krem yani artık böyle kaymağın bir... Kaymağın kaymağı. kaymağı. Ee, kaymağın kaymağı otururken... ...cadden biraz sağa sola uzaklaştığımızda... ...hemen toplumsal profilin... ...düştüğünü görüyoruz. Yani aslında demin... De, ...önceki programımızda konuştuğumuz veksenler, e, sırtlar ve onlara bağlanan yokuşlar dediğim bir şey. Bu aslında tıpkı bir tarağın dişleri gibi <gülüyor> şeyi oradaki e, cadde üzerindeki yüksek e, geliri yüksek tüketim düzeyini destekleyen insanlar bunun iki tarafında oturuyorlardı. Mesela tarlabaşı hiçbir zaman sıra serviler kadar yüksek bir profil değildi. Tarlabaşı aslında İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren dükkanların e, tezgahtarlarının Evet. Kasiyerlerinin, işte satıcılarının, garsonların, oradaki küçük e, kafe sahiplerinin, müzisyenlerin falan oturduğu bir yerde. Ve bu tarlabaşının petit bourgeois, yani küçük burcuva karakteri oranın bina sistemine de açıkça yansımıştır. Yani bir mimar olarak sen herhalde İstiklal Caddesi üzerindeki e, ihtişamla tarlabaşı, ee, ...evlerinde gördüğümüz cephelerin evet. e, alçak gönüllü arasındaki kontrast burada açıkça gözüküyor. Yani tarla, tarla başı bir şey küçük burjuva e, hatta alt sınıf gider giderek artizana şey. Şimdi burada anlattığı e, caddeden uzaklaştıkça aslında bir dünyadan bir başka dünyaya evet. geçiliyor. Profilin e, profilinde nasıl değiştiği sırtta kartal kanat ceket... Yumurta, ö, ökçeli yani yumurta ökçeli şiptıklar yani o yumurta ökçeli şiptık denir ama arkasına e, basılmış e, şey olduğu evet, için bu, her Türk adım attığından çok yani, tanıdık bir şey yani kaba profili. Her, her her adım attığımızda o e, bir küçük ses çıkarıyor. O yüzden de o sese şiptık diyor. Evet. E, şimdi devam ediyoruz. Evet. E, bu sefer e, şimdiki belediye binası ...altıncı e, dairenin Oradayız. Evet, şu üzerine kaç çıkılmış bina <gülüyor> Eskiden altıncı daire denilen Beyoğlu Belediyesi'nin önünden kıvrılıp tramvay yolunu tutalım. Soldaki üç beş yeni apartmanın bulunduğu yokuşbaşı konak arabalarının hem mola hem de çeki düzen yeriydi. Arabacı ahalar orada biraz lahsa beygirleri soluk aldırır Çünkü arabalarını. Yokuş Arabalarını toz koparamdan kopup gelmiş anafora çevirerek kupolara, faytonlara dolmuş olan toz toprağı temizlerlerdi. Cadde asırlardan kalma ismini hala taşıyor. Kabristan caddesi. Tam 82 yıl evvel yani 1856'da İstanbul'daki Fransız elçisi Tuanel mensuplarından e, Madame, e, Madame de Fonmani hatıralarından bahseden çok meraklı kitabında diyor ki İki yanı yüksek servilerle dolu mezarlığa çıktık. Sola saptık. Az ilerisinde Haliç tarafımız boylu boyunca gene ölüler diyarı. Aşağısı tersaneymiş. En ağır cezalıların hapishaneleri orada. Kürek mahkumlarının zincir şıkırtıları duyuluyordu. Evet, tabii yani... biraz abartma var. <gülüyor> O kadarı şey. Fakat Doğal yani aslında. buradaki anı da demin söylediğimizi destekliyor. Aşağı doğru indiğimiz zaman toplumsal profil derhal evet. yukarıdakine oluyor. Bir şey bambaşka bir şeyden evet. bahsediyoruz. Ayrıca şey yokuşun kendisinin de bir kamusal alan olarak Hı. o mailin yarattığı değil mi hocam? Evet. O şeyin yarattığı zorluğu nasıl bir takım o yokuş üzerinde dinlenme mekanlarını evet. da Yani arabacıların arabacıların evet. atlarını dinlendirmeleri işte Tabii şeyin elektrik e, süpürgesinin olmadığı bir dönemde <gülüyor> e, arabaların temizlenmesi için e, rüzgarın yoğun olduğu anafor kelimesi bir yere He. arabayı getirip orada süpürgelerle rüzgarın da yardımıyla arabanın üzerinde binecek <gülüyor> tozların e, süpürülmesi yani bunlar bence yani e, dinlediğimiz zaman çok sıradan şeyler ama bence e, bir e, yazı üslubu olarak muazzam e, duyarlı bir e, yani çok evet. yüksek bir gözlem gücüne şey yapıyor. Evet. Dikkat edersen burada aynı e, aynı e, aynı e, detay iki kez geçmiyor. Yok tabi. E, e, yani, yani, yani şeyler bu programın başından beri biz işte arabalar, rüzgarlar, aşağıdaki e, esirlerin e, zincir şakırtıları yani ...her seferinde bir başka... Detay ...detaya gidiyor. Ve evet. bunu yaparken de şey, şey... ...kitap, o küçücük kitap aslında... Evet. ...bu büyük... ...karmaşık yapıyı biraz böyle... ...ayna tutuyor diyebiliriz değil mi? Evet, sanırım şu an on ikinci... ...programdayız ve bu bahsettiğimiz... ...şeylerle kitabın daha yüzde otuzun <gülüyor> ...falan... ...şey yaptık. İnşallah öyle. bu İrdi. kitabı bir daha... ...pasarlar yani. bizde de vesile Evet oluruz. Evet, aynen öyle. Peki o zaman... Karaköy, Galata civarlarında biz dolaşmaya Hı -hı. devam edelim. Ee, Programımızın bizi... adı zaten İstanbul Kazan. Kazan evet, bugün... Biz... <gülüyor> bugün gerçekten şey içinde dolaştığımız şeylerden, programlardan bir tanesi. Ee, şimdi bizi Voyvoda Karakolu'na götürüyor. Diyor ki orada... E, sen... Voyvoda dediğimiz yer onu geçelim. Ha, evet. yani Bugünkü Bankalar Caddesi'nin hemen başlangıcı. Bu O, o caddenin adı Voivoda Caddesi idi. Yani evet. bugünkü Bankalar Caddesi'nde şey yapıyor, Karaköy'e bağlanan cadde. Evet. Onun başında bir karakol vardı, o karakolu anlatıyor. Şimdi, evet. şimdi bu, bir, yani bu bir aslında bir mekan var. yani bir karakol. Ama şimdi karakolda bakın nasıl anlatıyor karakolu. Evet, bakalım o karakolda... Neler oldu? Evet, ee, Voyvoda Karakolu. Ee, Ser Komiseri Sakallı Şemsi e, Bey, Serhafiyesi Deli Tahsin, Mavini Küçük Hüseyin ve Hımhım Ali'den... ...haşerat, tir tir titrerdi. Haşerat dediği işte serseriler. Evet, evet. Bunlar ufak tefek hukata aldırmazlar... ...çetin sabıkalılara... ...kasa hırsızlarına bakarlardı. Küçük Hüseyin güzel Rumca konuşurdu. Büyük zelzededen sonra... ...Yeni Çarşı'da bir dost gecesinde... ...rakı kadeğini e, tokuştururken... ...birdenbire ölmüştür. Şimdiki Karaköy Palası'nın... ...arkası Silikli Sokak. Karaköy Hamamı'nın... ...külhanı orada olduğu gibi... Ee, ...hamam sokağı da derlerdi. Hamamın yerinde kuru fasulyeci falan var. Abdullah Efendi lokantasını geçince ilk sokak aynılı Sokak diye devam ediyor. Peki şimdi bu hamam nereden çıktı? <gülüyor> evet, evet yani en beklemediğimiz şey evet. bugün yani değil mi? Tabii hamamı düşünmek yani için. Yani bir evet. e, silikli sokak evet, bir de yani, şey hamam. hamam sokağı. Bu hamam tabii sadece tek bir hamam değil birkaç tane var onlardan... E, ...liman fonksiyonlarıyla ilgili bir şey... Hmm. ...tabii onun hamamı... ...düşünmek için o dönemin... ...deniz yolculuklarını... E, ...gözümüzün önüne getirmek lazım... ...denize çıktığınız zaman... ...şimdiki gibi böyle... E, ...en azı diyelim... kruvaziyer turizmine çıkılmıyor... Böyle ...şeylerde... <gülüyor> Daha yani, ...olması <gülüyor> gerekiyor... ...yani o kameraların içinde... E, tuvalet var mıdır yok mudur bilmiyoruz ama yıkama yeri olmadığını biliyoruz. Yani hı hı. denizde 3-5 günlük bir seyahat yapan birisi şey, bir şehre geldiği zaman aslında kirpas içinde geliyor ve insan Peki yüzüne kişinin... çıkacak bir hal, halde değil yani o yüzden e, limana e, limana giden e, yani limana gelen bir insan şehre çıkmadan önce bir hamama gidiyor yani böyle bir tarafı var. İkincisi de Denize çıkacak insanlar bir daha yıkanamayacaklarını bildikleri için önce bir hamama gidiyorlar. Ulu, yani uluyorlar. o yüzden de böyle evet. bir şey. Şimdi bu hamam liman fonksiyonunun çok ıı, tamamlayıcı parçalarından bir tanesi. Evet yani bu şeyin orada olması da kesinlikle bir şey. Tesadüf ee, değil. Tesadüf yani. değil evet peki. O zaman ıı, yine ıı, Galata civarından devam ediyoruz. ...yüksek kaldırımdayız. Evet, şimdi bu yüksek evet. kaldırımda yokuş... ...geçen hafta evet. konuştuğumuz yokuş meselesine... ...bir örnek olarak gösterebiliriz. Evet, evet. Yüksek kaldırımın... ...o meydanımsı yerinden gene sağ sapan yol... ...çardaklı kahvenin önünden... ...ikiye ayrılırdı. Aşağısı mahut kemeraltı, kömürcü... ...arkadi, sürefa ve... ...emsali sokaklar. Yukarısı bunların bir kademe yükseği. Orada ortalı, ortalığın... ...mezbeleliği daha az... ...mamafi... Binası, ma -ma ma -ma, aksanım kötü. Ma afik binası yıkılmış ve yanmış bir iki arsa gene bir örnek. Tınazlar gibi kalın karpuz kabukları, pırasa, lahana yaprakları, torik, palamut kafaları, e, yamalana yamalana canı çıkmış tabanları muşambalaşmış pembe mavi kadın çorapları, pabuç kundura çizme eskileri. Yokuşa devam edelim. ...basamaklar tekrar dardaştıktan sonra... ...az ileride şimdiki sinemanın... ...sırasında dalan dalan... ...kampana sesi yayılır diye Sermet Muhtaroluz... ...devam ediyor. Şimdi burada... bu mezbelelik diye anlatılan yer... ...tam olarak nereye denk geldi yani bugün hocam? Bugün... ...bugün işte Avrupa'nın... ...herhalde metrekare itibariyle... emlak değerlerinin <gülüyor> en, <gülüyor> en yüksek olduğu yer... ...yani bu Galatasaray'daki... ...apart otellerin... ...kafelerin... ...dizayn aynı e, dükkanlarının e, yoğunlaştığı ve kule dibinin etrafındaki şeyi anlatıyor. Şimdi bu bence burada gördüğümüz e, kontrast günümüzle e, birlikte düşünüldüğünde çok çok değerli. Günümüzde <gülüyor> ne kadar burası değerliyse. Biraz hayal gücümüzün zorlayan. Evet. Yani evet. bugünden orayı düşünmek mümkün değil. O zaman e, bugün orası ne kadar değerliyse insanlar oraya ne kadar e, bulunmak için gidiyorlarsa eskiden oraya insanlar demek ki o kadar... E, tamam. e, bitmek orası bir yerde kentin kenti, kentin sınırı kentin sınırında da ne tür sonu haneyle biten e, şey faaliyetler varsa <gülüyor> <gülüyor> e, o tür e, faaliyetlerin yoğunlaştığı evet. ve o e, muşambaya dönmüş Yamana Yamana e, e, yamanacak yeri kalmamış e, işte renkli çorapların yerlere atılmış olması da hiç tesadüf. böyle tesad tesadüf <gülüyor> o çorabın sahiplerinin ne işler yapabileceğini ne o çorapların ne tür insanlardan gelebileceğini de ima ediyor ama gördüğün gibi çok da fazla şey değil yani e, yargılayıcı ve ee, nasıl diyelim? Hayatım bir parçası ve o, o konuda bak o, o insanlara, o faaliyete doğrudan referans vermek e, yerine o faaliyetin şehrin peyzajında bıraktığı çöplere ve artıklarıyla evet, ilgileniyor evet. ve onu, on, evet, o başka bir şey daha söylemiyorum dikkat edersen. Yani bence evet. e, bir e, üstüp olarak bir zarif tarafı da var. Yani. Evet. evet. Gerçi daha sonra sosyal hayattan e, bahsetmeye başladığımızda yani kitabın içerisinde e, tüm zenginliğiyle e, burada yaşayan komünitelerin hayatlarından da bahsediyor ama bu da yani çok inceden hissettirdiği güzel bir şey. E, kitabın içerisinde bir detay. E, bunun dışında e, mesela e, Arkadi Sokağı'ndan bahsediyor. E, ...netameli Ur, e, içinden yangın çıkan ve kapı kapamaca yanan e, Balozun'da çoğu manavcı olmak üzere... ...mavnacı oturt, ma, pardon, olmak üzere 30-35 kişi de kül olmuştur diye bir yangından bahsediyor ve diyor ki... ...Arkadi sokağı da bunun tam karşısına düşer. Tramvay yolunda şimdiki sütçü dükkanının bitişiği Hamdi Reis'in sonraki kahvesi. yanıbaşı Fazla Baba'nın oteli ve sürkünde ölen Papazoğlu'nun e, evi. Onun et, ötesi de meşhur küplünün meyhanesiyle. Ee, bundan, bunun dışında Ayenikola Kilisesi Sokağı, e, Glavani Sokağı yani e, Beyoğlu. E, Bu Glavani e, Sokağı'na geldiği zaman bugün onun ismini Kallavi, Kallavi olarak devam e, etti. Kallavi Sokağı evet. E, buradan mesela e, Bart, e, buradaki ile adlı lokantadan e, tiyatro at cambazı. ...ve şarkılı kahve gibi e, sosyal hayatının e, özelliklerinden e, bahsediyor. E, daha sonra şey e, Çiçek Sokağı'ndan bahsediyor. Çiçek pasajının evet. ortaya. Bakalım burası ile ilgili e, ne diyor bize? E, maden kuyusuna iner gibi bayır aşağı dar güyü, pis yani berbat kokulu çiçekçi sokağı... ...Beyoğlu yan sokaklarının en işliği en curcunalı ve şamat alısıydı. Gündüz ...yokuşun gece, nasıl bir toplumsal evet, hayatı evet, olduğunu... Evet. ...gündüz gece... ...Laterna, Zil... E, ...Zef, e, Zurna... ...Çifte ara Seyyar Takımları... ...Sarhoş Seyyahları, Bağırmaları... ...Cam Çerçeve Şangırtıları... E, ...diye de buranın bütün sosyal zenginliğini... ...bize aktarıyor... Yani ...ben bu kadar e, canlısını... ...okumadığımı itiraf evet. etmediğim başka bir yerde... Evet. E, ...biz bu sokaklarda... dolaşı dolaşa programı da bitirmiş programı olduk... ...programı da bitirdik, evet... E, İstanbul Kazan Biz kepçe adresinden bizim blog postlarımızı e, takip edebilirsiniz. Facebook'tan da bizi takip etmeye devam edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta sokaklardan devam etmek üzere. İyi haftalar.